değerli Açık Radyo dinleyicileri bendeniz Utkuluer ve yepyeni bir Yeşilçam Arkeolojisi programında sizlerle birlikteyim. Senenin başlangıcına denk geldi bu haftaki Yeşilçam Arkeolojimiz ve böylece de 2 Ocak'ta 2018'in ilk programını yapma şerefine nail olduk. Efendim hepinize iyi yıllar diliyorum. Umarım huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir 2018 hepimizi bekliyoruz. Özellikle de huzurlu ve de e sağlığın daha önemli ...olduğu dönemler gibi gözüküyor bu dönemler. E, bugünkü Yeşilçam Arkezi programında e, müzik ağırlıklı bir e, programımız var. Ve bugün programda e, caz ağırlıklı bir e, playliste yer vereceğim. Çalabildiğim kadar e, şarkıya yer vermeyi düşünüyorum. E, bu da yaklaşık 3 ya da 4 tane e, şarkının yer alacağı anlamına geliyor. Bugün e, Yeşilçam... Filmlerin içinde yer almış bazı caz şarkılarına e, yer vereceğiz ve e, bu isimlerden bir tanesi Miles Davis. Yani özellikle caz severler, Miles Davis severler nasıl oluyor da Miles Davis'in yolu yeşil çamla kesişmiş diye düşünebilirler. E, ben de bugün biraz bu soruya cevap vermeye çalışacağım. Ee, o zaman lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Ben hemen programda programın başlangıcında bir şarkıyla başlamak istiyorum. Ee, Miles Davis'in e, ele alacağımız, hangi filmde yer aldığını bahsedeceğimiz şarkısı ee, ilk önce bir çalsın. Daha sonra şarkının üzerine konuşuruz. Ee, Miles Davis'in 1956 tarihli e, Jazz Sweet For Brass e, şarkısını dinleyelim. Daha sonra üzerine konuşacağız. Kılıstepe filmi Memduh'un'un yönetmenliğini yaptırdı. senaryosunu Safa Önal'ın Memduh'un ile birlikte yazdığı, yapımcısının hatta filmde Memduh'un olduğu bir film. E, filmin ses teknisyenine hemen merak ettim çünkü e, Murat Trenligil'in e, yaptığı e, derinlemesinin analizde e, filmde epey caz şarkısı kullanıldığını gördüm. Ben de hemen ses teknisyenine baktım çünkü biliyorsunuz e, özellikle 1960'lı ve 70'li yıllardaki ...ses teknisyenlerine Yeşilçam DJ demek de çok daha doğru bir e, terim olacaktır. Çünkü e, bu kurgunun üzerine e, onların da ortaya koydukları muazzam bir e, müzik seçkisi de var. Yani, ben defalarca da bu programda tekrarladım. E, bir yandan baktığınız zaman evet çok pozitif bir durum olmayabilir. Hani, telif haklarına durumundan baktığınız zaman... işte. Ee, yıllardan beri zaten işte Yeşilçam'da müzikler e, araklanmış, çalınmış, işte sırf görüntülerde müziklerde müzikler de kullanılmış deniyor. Ee, pek çok başka film için yapılmış soundtrack belki Yeşilçam'da kullanılmış ama öte yandan e, baktığınız zaman filmlerde aslında bir de değişik bir müzik altyapısı var e, ve pek çok insanın belki de müzik kültürünün birazcık da gelişmesi bu filmlerde kullanılan muazzam e, geniş bir seçkiden de oluşuyor. Çünkü e, özellikle 60'lı yılların filmlerinde epey caz şarkısı var. E, rock ve caz şarkısı yer almış. Big Band'lerin şarkıları yer almış. E, bir şekilde bambaşka bir soundtrack. Dünyacı ünlü bir soundtrack. E, bizde işte Battal Gazi'nin film müziği olarak da karşımıza çıkabiliyor. Bunun hem negatif yönleri var. Hani birazcık da ben pozitif yönünden de bakmak gerekirse... E, Binlerce, on binlerce insanın müzik zevkinde etkilemiş de bir durumu oluşturmuş. Alttan alta aslında. Ee, burada da My bir şarkısı kullanılmış. 1965 yılında kullanılmış. Ben de tabii işte ekibe baktığım zaman Tuncer Aydınoğlu ismiyle karşılaştım. Ee, ve daha sonra müzik kısmına baktığım zaman Fecre Epçoğlu'nun da ismi orada karşıma çıktı. Ee, bu nedenle hani... Filmde caz ağırlıklı şarkalarını kullanımı sadece Tunc Tuncay Aydınoğlu'ndan dolayı değil belki Fecci Epçioğlu'ndan dolayı da kaynaklanmış olabilir diye düşündüm. E, filmin başrol oyuncuları Ekrem Bora ve Fatma Girik var. Yine filmde Ayla Algan var, Sadık Güney var, Ali Arona var, Devlet Devrim var, Atif Kaptan var. E, gerçekten tam bir Yeşilçam klasiği ve bu Yıldız Tepe filmine eğer imkanınız olur da bir yerlerde rastlarsanız yani izlemenizi de öneririm ben. Ve filmin içinde çok değişik müzikler var. Bunları da Murat Çelenligil çok güzel analiz etmiş. İlerleyen günlerde ben Sinematik İşi Çam sitesinde de bu çok detaylı analize de yer vereceğim. Ama işte dediğim gibi Miles Davis bir diğer konulduğu filmde yine Miles Davis'in bu şarkısının. O da Kız Kolunda Damga var. O da 1967 yılında. Ve yine ilginçtir, Kız Koluna Damga var filminin de oyuncular arasında yine Fatma Girik yer alıyor. Ama bu, bu sefer bir e, Sadri Alışık filmi. E, ve yine <gülüyor> ilginçtir, e, Yine başka bir dev yönetmen var. E, Halit Refik. Bu arada yapımcısı yine Memdül'ün iki filmde yapımcısı olduğu gibi. E, filmde e, Sadri Alışık, Fatma Girik, e, onun, onlar dışında e, Sevda Nur... Altan Gümbay, Eva Bender gibi isimler de yer almış. Ee, daha çok da geniş bir kadrosu var. Ee, bu filme yine baktığımda ses ekibinde Tuncer Aydınoğlu yer alıyor. Tabi buradan hani e, Feciyebçioğlu, Tuncer Aydınoğlu e, bazı film müziği değiş tokuşları e, olabileceği de aklıma geliyor. Tabi ses mühendisi e, Tuncer Aydınoğlu olduğu için sonuçta filme bu müzikleri yerleştirmiş olan e, Tuncar Aydınoğlu olmuş oluyor. Söylediğim gibi e, ilginç bir durum çünkü Miles Davis'in bir şarkısı karşımıza çıkmış durumda burada. E, fakat Miles Davis'in Yeşilçam'da e, kullanıldığı, yani Miles Davis'in şarkısının kullanıldığı tek bu iki film değil. Başka bir şarkısı daha kullanılmış. E, bu da yine 1967 yılında karşımıza çıkıyor ve filmde e, Krallar Ölmez. O da bir Ayran Işık filmi. Bu sefer Erten Göreç var yönetmen koltuğunda. Filmle ilgili yine detaylı bilgilere baktığımız zaman bu sefer ses ekibinde Yorgo İlyadisi görüyoruz. Ilya İlyadisi görüyoruz. Ee, bu sefer ses efektlerinde Sudi Yılmaz yapmış. Yine Yeşilçam DJ'leri arasında e, saydığımız Sudi Yılmaz yapmış. Yani bu filmde de bir Miles Davis şarkısı daha kullanılmış. Ee, birazcık daha böyle jazz yani, groovy denen bir beste. Bu 1957 yılında... Le Petit Ball Take Two isminde ya da Albar Bar Du Petit ismindeki bir şarkı. Ve bunun da yine deşifresini yapan isim Murat Çelenligil. Çok da uzun yer almıyor filmde ancak o yakalamış. İşte onun sayesinde Miles Davis'in de ikinci bir şarkısında Yeşil Yeşilcan'da kullanmış olduğunu gördük. Şimdi yine Miles Davis'in bu sefer Yeşilcan'da yer almış ikinci şarkısını dinliyoruz sizinle. 94.9 Açık Radyo'dayız. Açık Radyo'da Yeşil Çam Arkesi programında bendeniz Utku eğer Yeşil Çam Arkesi'sinde Yeşil Çam'da Jazz konulu programımızda sizler birlikte biraz önce Manchester'ı dedik Yeşil Çam'da Manchester ne arıyor sorusunda elimden geleni cevap vermek cevap vermeye çalıştım. Programda da devamlı bahsetmeye çalıştım gibi. Ee, hani bir laf vardır futbol sadece futbol değildir gibisinden ee, Yeşilçam müzikleri de aslında sadece Yeşilçam müzikleri değil çünkü e, 90 öncesinde altımın üzerinde filmden bahsediyoruz e, işte kayıp olanlar ya da zor ulaşılanlara e, ulaşılanları bir kenara koyarsak e, 5000 kadar bir film var e, ortada ve bu filmlerin e, içerisinde onlarca şarkı kullanılmış aslında Bazen kurgu sırasında ya da kurguda bir kısımda kullanılmış 10 saniyelik 20 saniyelik kısımlarla birlikte bazen bir filmin içerisinde 30 tane 40 tane filmin plaklardan kullanıldığını ses efekti gibi bile olsa bile kullanıldığını görüyoruz. Tabi, muazzam bir rakama ulaşıyoruz yani 5000 film bunlar da ortalama 10 tane şarkı kullanıldığını düşünürsek 50.000 şarkı Tabi, pek çok kullanılan eşit şarkılar var ama yani nereden bakarsanız bakın binlerce şarkıyla bir şekilde karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Ses teknisyenleri ya da Yeşilcan DJ'leri bu kadar çok şarkıyı kullanmışlar. Tabii bu da muazzam aslında bir e, film müziği aşinalığı ortaya çıkıyor. Tabi şarkıların bazıları film müziği olarak ele alınmaması gerekiyor. Çünkü yapılma amaçları farklı filmler için yapılmamışlar. Ancak yine de e, baktığımız zaman çok ilginç de bir müzik kültürü de ortaya çıkıyor aslında. Yerli ve yabancı şarkılar olarak ele alsak da. E, bu nedenle Yeşilçam'da caz olayına girdiğimiz zaman bence yüzün epey üzerinde bir şarkıyla e, karşılaşacağımızı düşünüyorum ben. Yani sadece Yeşilçam'da kullan Yeşilçam filmlerinde kullanılmış caz şarkıları üzerine program yapsak herhalde 20'nin üzerinde program yapmamız da gerekecek. E, tabi bu konuda özellikle Mehmet Çapan ve Murat Çerendegi gibi Yeşilçam film müzikleri deşifresi yapan isimlerle de temasta olduğumuz için ulaşmamız kolay olabiliyor bazı şarkılara. Hala da bulmamış gibi şarkılar var. İlginç bir konu dediğim gibi ara ara Yeşilçam arkeosinde bu Yeşilçam müzik deşifrelerine yer vermeye devam edeceğim. Bugün 2018'in ilk programında Miles Davis'di. Ancak tabi kalan bir süremiz var ve ben Programı Miles Davis dışında başka bir isimle daha kapılacağım O da e, Jimmy Smith. Onun da e, Yeşilçam'la kesişmesi aslında sadece bir filmle sınırlı kalmamış. E, birkaç filmde Jimmy Smith'in şarkısının kullanıldığını görüyoruz. Ancak e, bence bunlar içerisindeki en önemlisi, en akılda kalıcısı ve geniş kitlere ulaşmış olanı Seni Sevmek Kaderim filminde kullanılmış olan e, Jimmy Smith imzalı bir şarkı. Ve 1970 yılı yapımı olan e, yönetmenin Oran Aksay olduğu başrollerini e, Edison, Filiz Akın e, ve de Kuzey Vargının paylaştıkları bu filmde e, ses teknisyeni yine e, Masteravis'te karşımıza çıkan Tunca Aydın oldu. Fakat filmin e, içinde yer alan e, şarkılar da e, Türk sanat müziği şarkıları da epey e, önemli. Burada şarkıları söyleyen de Kamuran Akor. Ama onun dışında yani e, filmin içinde kullanılan müziklere dışında da tabii Tuncer Aydınoğlu'nun da filmde efekt olarak kullandığı pek çok şarkı var. İşte bunlardan bir tanesi e, Jimmy Smith'in bir şarkısı. Ve ilginçtir bu şarkı da aslında bir e, başka filmin soundtrackinde alan temalardan bir tanesi. Bu filmde 1964 yapımı yani e, Selin sevmek Kader'in filminden 7 yıl önce çekilmiş olan ve İngilizce ismi Joy House olan e, Le filmi filme, bir Fransız filme yönetmene, ee, Rene Klemen ve başrol oyuncuları Alain Delon ile James Fonda. Ee, bu filmin e, müziklerini Loa Scheriffin yapmış. Ancak e, filmin planda bulunan e, bir e, şarkıda Jimmy Smith yorumu var. Ve filmde Jimmy Smith'in bu yorumu kullanılmış. E, çok ilginç. Hem Loa Scheriffin e, almış oluyor bir şekilde. Playa'da olsa Bu Joy House temasıyla birlikte. Ve de Jimmy Smith e, yer almış oluyor. 3 tane soundtrack. E, bu soundtrack'ta 3 tane bonus track var. Bu 2 tanesi Jimmy Smith'e ait. Ama genel olarak soundtrack'in kendisi Löffel'in e, filminin soundtrack'in kendisi de e, Lola Şerif'in e ait. Ama bizim dinleyeceğimiz ve e, bu 2018'in ilk Yeşilçam arkeolojisi programının da son şarkısı olacak olan e, Joy House Team. E, ya da e, Löffel'in teması hepinize iyi ve güzel bir 2018 diliyorum ben biliyorsunuz programımız 15 günde bir yayınlanıyor Önümüzdeki hafta aşkımızın üzerine yağmur yağıyordu programı yer alacak ve ondan sonra 17 Ocak'ta tekrar Yeşil markasinde görüşmek üzere Ben de zutkular hepinize iyi bir hafta diliyorum